Kullahi Rahman rahim rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle Kitabı Vesaya Vasiyetler Kitabı Birinci Bat Vasiyetler Babı Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kişinin Vasiyeti yanında yazılmış bulunmalıdır Sözü ve Yüce Allah'ın Şu kavli Sizden birinize ölüm gelip çattığı vakit Eğer mal bırakacaksa Ana baba ve yakın akrabayı Meşru bir surette vasiyette bulunmak takva sahipleri üzerine bir hak olarak farz edildi. Artık kim bunu, ölümün bu vasiyetini işittikten sonra onu tebliğ ederse, herhalde vebali onu değiştirenlerin üzerindedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitici, kemalıyla bilicidir. Bununla beraber kim vasiyet edenin haksızlığa meylinden yahut günaha gireceğinden endişe edip de Alakalıların aralarını bulursa ona da hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir. Bakara suresi 180-183. ayetler. Cenefen, meylem, mütecamif de meyledicidir. Bize Malik, Nafiden, o da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Vasiyet edecek bir şey bulunan herhangi bir Müslüman bir kimseye vasiyeti yanında yazılı bulunmadıkça iki gece geçirmesi asla caiz olmaz Bu aslında aslını Amr İbni Dinar'dan o da Abdullah İbni Ömer'den o da peygamberden rivayet etmekle etmekte İmam Malik'e Muhammed İbni Müslim mutabak etmiştir Resulullah'ın kayınbiraderi ve müminlerin anası Cüveyriye bint Haris'in erkek kardeşi olan Amr ibn Haris şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı zamanında nedir hem ne dinar, ne azatlanmamış erkek veya dişi köle ne de bir şey veya bir koyun bıraktı. Yalnız beyaz dişi bir katırla harp silahını bir de sadaka yani vakıf yaptığı araziyi bıraktı. Bize Talha İbni Musarrif tahsis edip şöyle dedi. Ben Abdullah İbni Ebi Evfa'dı radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet etti mi diye sordum. O hayır vasiyet etmedi dedi. Bunun üzerine ben öyleyse insanlar üzerine vasiyet etmek nasıl farz yazıldı? Yahut insanlar nasıl vasiyet etmek etmekle emrolundular dedim. Abdullah İbni Ebi Evfa Rasulullah Allah'ın kitabına tutunmak ve onunla amel etmeyi vasiyet etti dedi. El Esmet Enmeha'yı şöyle demiştir. Bir kere Ayşe'nin yanında Ali'nin peygamberin varisi olduğunu ve peygamberin ölüm hastalığında Ali'yi tayin ettiğini zikrettiler. Bunun üzerine Ayşe Resulullah Ali'ye ne zaman vasiyet etmiş? Ben Resulullah'ın hayatının son döneminde. Göğsüne ve elbisana dayamıştım. Bu sırada bir tas istedi. Akabinde kucağındaki bütün azası sarkıverdi. Kucağımda bütün azası sarkıverdi. Neler vefat etmişti. Fakat ben onun öldüğünü hissetmedim. Anlamadım. Şu halde Resulullah Ali'ye ne zaman vasiyet etmiştir diye onları reddetti. İkinci bab. Kişinin miratçılarını zengin bırakması onları insanlara avuç açar halde bırakmasından daha hayırlıdır. Saat İbni Ebi vakkas radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Mekke'de veda Hatçında yahut fetih sırasında hasta iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hasta ziyaretine geldi. Saat vaktiyle hicret ettiği bu toprakta ölmeyi istemiyordu. Peygamber Allah Sa'd İbni Afra'ya merhamet eylesin diye dua etti. Ben de ya Resulallah ben malımın hepsini vasiyet etmek istiyorum. <gülüyor> dedim. O hayır öyle yapma buyurdu. Ben yarısını vasiyet edeyim dedim. Rasullah yine hayır diye menetti. Bu defa ben malımın üçte birini vasiyet edeyim dedim. Rasullah evet. Üçte bir kafidir. Üçte bir de Aşağısına nispetle ve çoktur. Çünkü ey saat, senin miratçılarını zengin bırakman, onları insanlara avuç açar, dilenir fakirler halinde bırakmandan hayırlıdır. Sen inşallah yaşarsın. O zaman senin yaptığın her harcama sadakadır. Hatta gönlünü hoş etmek için, kadının ağzının içine kaldırıp yedireceğin bir tek lokma da bir sadakadır. Ey saat. Allah'tan ümit ederim ki Allah seni bu hastalıktan kaldırır da senin fetihlerinle birçok insanlar faydalanır. Yine seninle diğer birçokları da zarar görür buyurdu. Resulullah'ın böyle söylediği günlerde Saad İbni Ebi Vakkas'ın mirasçı olarak yalnız bir tek kızı vardı. Üçüncü bab Balın en çok üçte bir miktarının vasiyet edilmesi babı el Hasan el-Basri zınni içinde vasiyet ancak malının üçte birinden caiz olur. Çünkü yüce Allah aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Maide Suresi 49. ayette böyle buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh, Keşke insanlar vasiyet hususunda üçte birden azaltıp da 4'te 1'e gitseler böyle yapmaları temenni olur çünkü Resulullah Saad İbni Ebi Vakkas'a 3'te 1 caiz olur fakat 3'te 1 de çoktur yahut büyüktür buyurdu demiştir. Saad İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Mekke'de hastalandım. Peygamber bana hasta ziyaretine geldi ve ziyarette ben ya Allah benim topuğum üzerine geri geri döndürülmemesini yahut beni hicret etmiş olduğum halde olduğum Mekke'de öldürülmemesini Allah'a dua ediver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümit ederim ki Allah seni bu hastalıktan kaldıracak ve seninle birçok insanları faydalandıracaktır buyurdu. Ben malımı vasiyet etmek istiyorum çünkü miras payına sahip olanlardan benim ancak bir tane kızım var dedim ve ben malımın yarısını vasiyet ediyorum diye ilave ettim. Resulullah yarısı çoktur buyurdu. Ben üçte birini vasiyet edeyim dedim. Resulullah üçte bir olur fakat üçte bir de çoktur yahut büyüktür buyurdu. Saat yahut berisindeki ravi insanlar üçte bir miktarı vasiyet ettiler. Bu onlar için caiz oldu demiştir. 4. Bab Vasiyet evicinin kendi vasisine çocuğumun işlerini yürütmesi üzerine al demesi gerektiğinde bu vasinin çocuk için tarafa açmasının cevazı babı. Peygamberin zevcesi Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Utbe İbni Ebi Vakkas, kardeşi Saad İbni Ebi Vakkas'a Zemran'ın cariyesinin doğurduğu oğlu Abdurrahman benim gayri meşru münasebetinden dünyaya gelmiştir. Bu çocuk bendendir. Sen bu çocuğu zemmanın elinden al ve mezhebini bana kat diye aht ve vasiyet etmiştir. Mekke fethiyini olunca Saad Ibn Ebi Vakkas kardeşinin bu vasiyetini yerine getirmek için Abdurrahman'ı tuttu ve bu çocuk benim kardeşimin oğludur. Kendisi beni bu çocuk hakkında tayin etmiş idi dedi. Fakat Zem'a'nın sulbi oğlu olan Ab ibn Zem'a ayağa kalktı ve hayır bu çocuk benim kardeşimdir ve babamın cariyesinin oğludur. Babamın döşeyi üzerinde doğurulmuştur dedi. Sonra her iki taraf Resulullah'ın huzuruna muhakimeye gittiler. Saat ya Resulullah bu çocuk benim kardeşimdir oğludur. Kardeşim beni bu çocuk hakkında tayin etmiştir dedi. Abd Ibn Zem'a da bu benim kardeşimdir ve babamın carisinin oğludur dedi. İki taraf böyle davalarını ortaya koyup savunmalarını yaptıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abd Ibn Zem'a'nın lehine hükmedip çocuk düşeğindir zina edene mahrumiyet düşer buyurmuştur. Nazarıyla ameli olarak İslam hukukunda şer'i hüküm böyle olmakla beraber sonra Resulullah bu zina mahsuru olduğu iddia edilen çocuğun sinasında zani olduğu iddia edilen ve İbni Ebi Vakkas'a bir benzerlik gördüğünden zevcesi Sevde bin i Zem'a'ya sen bu Abdurrahman'dan örtün diye emretti. Artık Abdurrahman Allah'a kavuşuncaya yani ölünceye kadar sevdeyi açık görmemiştir. 5. Bab Vasiyet edecek hasta kimse başıyla beyan edici açık bir işaret yaptığı zaman bu vasiyet caiz olur. Bize hemen İbn Yahya, Katada İbni Diyameden o da emes radiyallahu anh'tan tahsis etti ki bir Yahudi Ensardan bir cariyenin başını iki taş arasında ezmişti. Kadın peygamberin huzuruna getirdi. bu cinayeti sana kim yaptı? Fulan mı fulan mı diye soruldu. Nihayet cinayeti işleyen Yahudinin ismi anılınca yaralı cariye başıyla işaret etti. Bunun üzerine Yahudi yakalandı. Sorguya devam edildi. Nihayet cürmünü itiraf etmesiyle peygamber emretti de Yahudinin başı kısas olarak iki taş arasında ezildi. Altıncı bak. Mirası için vasiyet yoktur. O da Ata İbni Ebi Rebahtan tahsis etti ki İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İslam'ın evvelinde kişinin malı öldüğü zaman miras olarak oğluna kalırdı. Vasiyet de ana babanın hakkıydı. Yalnız ana babaya vasiyet edilirdi. Sonra Allah bundan irade buyurduğu kısmını Nisa suresi 11-12. ayetlerde, miras ayetlerinde nesetti de mirası erkeğe iki dişi payı da dişi payı kadar tayin buyurdu. Mirası erkeğe iki dişi payı kadar tayin buyurdu. Ve ana babadan her birisine eğer çocuk varsa Altı da 1 verdi. Yine kadına çocuk bulunduğu takdirde 4'te 1. de çocuk yoksa yarı, çocuk varsa 4'te 1 hisse verdi. 7. Bab Ölüm sırasında sadaka yapmanın cevazı babı. Ebu Hüreyya radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ya Resulallah, hangi sadaka daha faziletlidir diye sordu. Rasyonla sadakanın en faziletli olanı, vücudun tamamen sıhhatli olup mal toplamaya hırslı bulunduğun, zengin olmayı emel edinir. Fakirlikten de korkar olduğun halde verdiğin sadakadır. Sakın sen sadakanı can boğaza ulaşıp da şu malım fulanındır, bu malım da fulanındır diye vasiyet etmeye başladığın, halbuki o mal filan mirasının olduğu hayatının son demine kadar ihmal edip geri bırakma diye cevap ve öğüt verdi. 8. Bab Müce Allah'ın bu miras payları ölenin ödeyeceği vasiyetin yerine getirilmesinde veya borcunun ödenmesinden sonradır. Nisa suresi 11. ayet kavli babı ve zikri olur ki Karışırayh Ömer İbni Abdülaziz Tağus Ata İbni Rebah Basra Kadısı Abdurrahman İbni Uzeyne hastanın borç inkar etmesini caiz kılmışlardır. Hastanın borç ikrar etmesini caiz kılmışlardır. El Hasan-ı Basri kişinin yaptığı sadakanın en haklısı dünyadan son günde ve ahiretten ilk günde yaptığıdır demiştir. İbrahim Enneha'yı El Hakem İbni Uyeyne hasta kişi mirasçıyı borçtan temizle çıkardığında mirasçı borçtan kurtulur demişlerdir. Rafi İbni Hadis karısı olan El Fezariye kadının kapısı üzerine kapatılan evdeki mallardan ayrılmamasını vasiyet etmiştir. El Hasan el-Basri bir şahıs ölümü sırasında kölesine beni azat etmiş, ben seni azat etmişidim dediğinde kölenin azat olması caiz demiştir. Eşşabi kadın ölümü sırasında kocam benim hakkımı bana ödedi. Ben de ondan bunu teslim aldım dediğinde kadının bu ikrarı caiz olur demiştir. Bazı Ademoğlu oğlu da hastanın varislerin bazıları lehine olan bu ikrarı diğer varisler için kötü zanna sebep olacağından caiz olmaz dedi de sonra bu oğlu bunu güzel görüp hastanın vediayı, ticaret malını ve ticaret malının kazancını ikrar ve itiraf etmesi caiz olur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizleri zannetmekten sakındırırım çünkü zan ile ittiham sözlerinin yalanı sözlerin yalanı çok olanıdır buyurmuştur. Peygamber'in münafıkın alametleri kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hiyanet eder. Sözünden dolayı varisler olan Müslümanların malı ikrar edilse de halal olmaz. Ve Yüce Allah şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Nisa suresi 58. ayeti buyurdu da kiyaret ve emaneti ehline vermekte, verme vücubunda mirası ile gayrısı arasında bir tahsis ve ayırma yapmadı. Ve bu münafık alameti, hadisi hakkında Abdullah İbni Amr'da Peygamber'den bir rivayet vardır. Bu da imanda geçmişti. Ebu Hüneyd radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıkın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyamet eder. vaat edildiği zaman vaadinden döner buyurmuştur. 9. Yüce Allah'ın şahit çocuğunuz varsa terikenizden sekizde biri edeceğiniz vasiyetten ve borcun ödenmesinden sonra yine onlarındır. Nisa suresi 12. ayet kavlinin tevili babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetten önce borcun ödenmesi ve hükmettiği rivayet olunuyor. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. En Nisa suresi 58. ayet. İşte bu emirden dolayı emaneti yerine ödemek, vücubu gönüllü vasiyetten daha Haklıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka ancak bol maldan ayrılıp verilir buyurdu. İbni Abbas da köle ancak efendisinin izni ile vasiyet eder demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de köle efendisinin malında bir çobandır buyurdu. Hakim İbni Hazım radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Rassulullah'tan dünyalık istedim. O bana verdi. Sonra kendisinden yine istedim, yine verdi. Sonra bana hitaben şöyle buyurdu: "Ya hakim, şu mal yeşil tatlı bir meyvedir. Her kim bu malı nefis şümet değilir, hiç göstermeden alırsa o malda kendisi için bereket ve meyminet iksam olur. Kim de bu malı hırs ile alırsa o malda alan için bereketlilik olmaz. O kimse daima yiyen ve doymayan bir kimse olmuştur. Veren yüksek ev alan alçak evden hayırlıdır. Hakim dedi ki ben, Ya Rasulallah. seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben şu dünyadan ayrılıncaya kadar senden daha başka hiçbir kimseye bir şey için elimi uzatmam dedim. Hakikaten Ebu Bekir halifeliği zamanında Beytül Mağdaki hakkını vermek için hakkını vermek için hakimini davet etmiş fakat hakim Ebu Bekir'in bu atiyesini kabulden çekilmiştir. Sonra Ömer de hakkını vermek için çağırmış, ondan da atiyi almaktan çekilmiştir. Bundan sonra Ömer sabilerin toplantısında ey Müslümanlar topluluğu. Ben haraç ve kâinat malından Allah'ın kendisine taksim eylemiş olduğu hakkını kendisine vermek kendisine vermek için arz ediyorum. O ise bunu almaktan çekiniyor dedi. Ve hakikaten hakim Resulullah'tan sonra ta ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almamıştır. Ezürlü dedi ki bana salim babası İbn Ömer'den. O da babası Ümer radıyallahu anh'tan haber verdi ki o şöyle demiştir. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O şöyle buyuru buyuruyordu. Her birimiz güdüçtür. Yani elinin altındakileri iyi korumakla vazifedir. Ve her birlerimiz idaresi altındakilerden sorumludur. Devlet adamları bize çobandır ve her bir ida her biri idare ettiklerinden sorumludur." Erkek ailesinde içinde bir çobandır ve idaresi altındakilerden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır, o da idaresi altındakilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır, elinin altındakilerden sorumludur. Ravi Resulullah'ın insan babasının malında bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur buyurduğunu zannediyorum demiştir. 10. Babı bir şahıs vakıf, yap, vakıf yaptığı yahut yakınlarına vasiyet yaptığı zaman bu yakınlar kimlerdir? Ve Sabit Enes'ten söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya hitaben sen o Beyruh'a bostanını kendi yakınlarının fakirlerine tahsis et buyurdu. Ebu Talha da o bostana Hasan İbni Sabit'e ve Ubey İbni Kâb'a tahsis etti. Ve Muhammed İbni Abdullah el Sabi şöyle dedi. Bana babam Abdullah, Sumame İbni Abdullah'tan o da Enes'ten sabitin hadisinin benzerini tahsis etti. Resulullah Ebu Talha'ya sen onu soy yakınlığına olan fakirlere tahsis et buyurdu. Emes dedi ki Ebu Talha o bustanı Hasan ile Ubey İbni Kabe tahsis etti. Bu ikisi Ebu Talha'ya benden daha yakın idiler. Hasan ve Ubey İbni Kav'ın yakınlığı Ebu Talha tarafından idi. Ebu Talha'nın ismi ise Zeyd İbni Sehil İbni Esvet İbni Haram İbni Amr İbni Zeyd Menat İbni Adi İbni Amr İbni Malik İbni Mecca'dır. Hasan İbni Sabit İbni Muzir İbni Haram Ebu Talha ile Hasan Haram'da birleşirler. Bu Haram i̇bn Amr, Ebu Talha ile Hasan'ın üçüncü babalarıdır. Yani babalarının dedesidir. Ve Haram i̇bn Amr, İbn-i Zeyd, Menat i̇bn Adi i̇bn Amr, i̇bn Malik, i̇bn Metcar, işte bu saat Hasan'ı Ebu Talha'yı ve Ubey'i babalarından altıncı babaya, Amr i̇bn Malik'e toplar. Şu da Ubey İbni Kâb'ın Kays İbni Ubeyd İbni Zeyd İbni Muaviye İbni Amr İbni Malik İbni Mecca'dır. Ubey İbni Kâb ve diğer ikisinin altıncı dedeleri olan bu Amr İbni Malik bu üç kişiyi Hasan, Ebu Talha'yı ve Ubey İbni Kâb'ı kendisinde toplayıp birleştiriyor. İnsanların bazısı bir kimse yakınlarına vasiyet yaptığı zaman bu İslam içerisinde bulunmuş olan babalarına olur dedi. Bize Malik İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha'dan haber verdi ki o Emes radıyallahu şöyle dediğine işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ben bu boşlarının senin kendi kısımlarını tahsis etmeni daha uygun görüyorum buyurdu. Ebu da ben de senin uygun gördüğün gibi yaparım ya Resulallah dedi ve Ebu Tavha Beyni Habustan'ı akrabaları ve amca oğulları arasında taksim etti. İbn Abbas şöyle dedi, sen en yakın hısınlarına inzar et Şu ara Suresi 214. ayet indiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya fıkhı oğulları, ya adi oğulları diye Kureyş'i Oymak, oymak çağırmaya başladı. Ebu Hureyre'de sen en yakın hısımlarını inzar et. Eşruara 214 ayeti indiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Kureyş topluluğu diye nida etti demiştir. 11. bab en yakınlara vasiyet yapıldığı zaman bu en yakın kısımlar içine kadınlar ve çocuklar girer mi? Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah, sen en yakın aşiret ve kabile kısımlarına inzar et. Şuara Suresi 214. ayetini indirdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaftını şöyle buyurdu. Ey Kureyş topluluğu yahut buna benzer bir kelimeyle hitap etti. Canlarınızı, nefislerinizi satın alınız yani İslam'a girmek suretiyle Nefislerinizi Allah'ın azabından koruyunuz Ben Allah'ın azabından Hiçbir şeyi Sizden def edemem Ey Abdelmenafoğulları Ben sizden de Allah'ın azabından da bir şeyi def edemem Ey Abbas İbnu Abdüluttalib Sen de Allah'ın azabından Hiçbir parçasını men ede Senden de Men edemem Ey Allah'ın elçisinin Halası olan Safiye Senden de Allah'ın azabından bir kısmı olsun def edemem. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, malından dilediğin şeyi iste vereyim fakat Allah'ın azabından hiçbir şeyi senden def edemem. Bu hadisi Abdullah İbni Vehb, o da Yunus İbni Yezid'den, o da İbni Şihab'dan rivayet etmekte Esba İbni Ferit Ebu Yeman'a mutabat etmiştir. 12. Babı Vakıf yapan kişi kendi vakfı ile faydalanır mı? Umer İbni Hattab Hayber'deki arazisini vakfedişinde vakfın işlerini üzerine alan kimsenin maruf surette ondan yemesi üzerine günah yoktur diye şart kılmıştır. Vakfın işlerini yürütmeyi bazen de başkaları üzerine alır ve onlar da faydalanırlar. Bir deveyi yahut herhangi bir şeyi Allah'a tahsis eden kişilerde bunun gibidir. Allah'a tahsis edilen, eden şahıs bundan kendisinin faydalanmasını şart kırmasa da o şeyden başkasının faydalanacağı gibi kendisinin de faydalanma hakkı vardır. Bize Ebu ve kata eden, o da Enes radıyallahu anh'tan şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık deme sevk ederken bir adam gördü de ona bu deveye bin buyurdu. O zat ya Resulallah, bu deve kurbanlıktır dedi. Resulullah 3. yahut 4. defasında helak olası yahut yazık olası sen bu kurbanlık demeye, dememe bin buyurdu. Bize Malik Ebu Zinat'tan o da el Arastan o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurbanlık devesini sevgiden bir adam gördü ve deveye bin buyurdu. O zat Ya Resulullah bu deve kurbanlıktır dedi. Bunun üzerine Resulullah ikinci yahut 3. defasında helak olası bin şu kurbanlık deveye buyurdu. 13. bab Bir şahıs bir şey vaksettiği ve o şeyi başkasına vermediği zaman bu vakıf caizdir. Yani sahiptir. Çünkü Ömer radıyallahu anh Hayber'deki arazisini vakfetti. Vakıf işleri üzerine alan kimsenin örfe göre vakıftan yemesi, yemesinin üzerinde günah yoktur dedi. Ve onu Ömer yahut başka mütevelli olursa diye bir tahsis yapıp ayırmadı. Peygamber de onu elinden çıkmasını emretmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ben bu bustanın en yakın kısımlarını tahsis etmeli uygun görüyorum buyurdu. Ebu Talha ben de öyle yaparım dedi ve Beğruha bustanını en yakın kısımlarını ve amca oğulları arasında taksim etti. 14. Bab Bir şahıs fakirlere mi yahut başkalarına mı olduğunu beyan etmeden şu evin Allah için sadakadır dediği zaman bu vakıf caizdir. Yani sarf edilecek ciheti tayin edilmeden önce vakıf tam olmuştur. O şahıs emini böyle vakfettikten sonra en yakın kısımları arasına koysa, müştenliği de en yakın kısımlarına verse yahut istediği yere koysa hüküm nedir? Ebu Talha, malımın bana en sevimli olanı bağının kesri ve fethiyle bir ruhadır. Bir ruha Allah için sadakadır. Dediği zaman Peygamber Talha'ya ben onu yakınlarına tas etmeni uygun görürüm buyurup onun böyle tayinsiz vakfını ona caiz kılmıştır. Alimlerin bazıları da vakfedece kimselere sarf edileceğini beyan etmedikçe böyle mutlak vakıf caiz olmaz dedi. Evvelki yani Cevaz görüşü daha sahihtir. 15. Bab Şahıs, bir şahıs benim şu arazim, şu bostanım, anam adına Allah için sadakadır dediğinde kimlere yani fakirlere mi, yahut başkalarına mı olduğunu beyan etmese de bu vakıf caiz olmuştur. Bize İbni Cüreyc haber verip şöyle dedi. Bana Yala İbn-i Müslim haber verdi ki kendisi iklimeden şöyle derken işitmiştir. Bana i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle haber verdi. Sa'd i̇bn Ubadı, Ubade anasından uzak bir yerde bulunduğu halde anası öldü. Bu üzerine Sa'd ya Resulallah, ben anamdan uzaktayken anam vefat etti. Şimdi ben onun adına bir şey sadaka etsem. Bu sadaka, yapacağım şey ona fayda verir mi? Dedi Resulullah. Evet. Onun adama yapacağım hayır ona fayda verir buyurdu. Saat i̇bn Ubade, ben seni şahit yapıyorum. Benim şu mikraf ismindeki duvarda bursanım anamın üzerine sadakadır dedi. 16. babı. Bir kimse malın bir kısmını yahut kölesinin bir kısmını yahut hayvanlarının bir kısmını sadaka veya vakfettiği zaman onun bu sadakası veya vakfı caizdir. i̇bn Şihab şöyle demiştir. Bana Abdurrahman İbni Abdullah İbni Ke'ab haber verdi ki babası Abdullah İbni Ke'ab şöyle demiştir. Ben babam Ke'ab İbni Malik'ten şöyle dediğini işitmişimdir. Ben Ya Rasulallah, günahlarımdan terbe ettim. Bütün malımı Allah rızası ve Resulü'nün sevgisi için sadaka yaparak malımdan tamamıyla sökülüp soyulmam da terbemdendir. Yani terbenin tamamlayıcısıdır dedim. Resulullah, Ya Kehap sen malının bir kısmını kendi üzerinde alıp koy. Bu senin için hayırlı bir harekettir buyurdu. Ben de hayırlı bulunan hissemi üzerinde tutuyorum dedim. 17. bab. Vekiline sadaka yapan, sonra da vekili o sadakayı müvekkiline geri veren kimsenin hükmünün beyanı baba. <gülüyor> Ve İsmail şöyle dedi, Bana Abdullah İbni Abdullah Ebi Seleme, İshak İbni Abdullah Ebi Talha'dan, o da Talha'dan, Buhari, ben bu hadisi ancak Enes yoluyla biliyorum demiştir, o da Enes'den olmak üzere haber verdi. Evet İbn Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar halis iyiliğe ermiş olmazsınız. Ali İmran suresi 92. ayeti inince Üvey babam Ebu Tavha Resulullah'a geldi de Ya Resulallah! Allah Tebareke ve Teala kendi kitabında siz sevdiğiniz şeylerden harcayıncaya kadar halis iyiliğe ermiş olmazsınız buyuruyor. Mallarımı bana olan en sevgili olanı Biruha'dır. rav Ravi Enes dedi ki bu Biruha mescidin karşısında bir bahçeydi. Resulullah bu Biruha bahçesine girer, orada gölgenir, onun içindeki güzel sudan içerdi. İşte bu Biruha bahçesi aziz ve celil olan Allah ve O'nun Resulü yolunda sadakadır. Ben bu sadakanın hayrını ve ahiret azığı olmasını ümit ediyorum. Ya Resulallah, sen bu bahsemi Allah'ın sana gösterdiği yere koy, sarf et, dedi. Bu söz üzerine Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, güzel bu Talha, bu sahibine kazanç getiren bir maldır. Biz bu malı senden kabul ettik ve onu tekrar sana geri verdik. Sen onu en yakın hısımlarının arasına koy, buyurdu. Ebu Talha da onu kendine hısımlı sahibi Ola onlar üzerine sadaka yaptı. Enes dedi ki, Ubey İbni Kehaf ve Hasan İbni Sabit o yakın hısımlardan idi. Enes dedi ki, Hasan kendisine sadaka verilmiş olan bu maldaki hissesini Muaviye İbni Ebi Sufyan'a sattı. Hasan'a bu konuda sen Ebu Talha'nın sadaka ettiği malı mı satıyorsun denildi. Ve Hasan, dikkat edin ben bir sağ ölçeyi hurmayı bir sağ ölçeyi dirhemle mukabilinde satıyorum. Dirhemler mukabilinde satıyorum dedi. Enes dedi ki bu bahçe Muaviye İbni Ebi Sufyan'ın korumuş olduğu ile oğulları katrının bulunduğu yerdeydi. 18. Bak Yüce Allah'ın şu kavcı babı miras taksım olunurken mirasçı olmayan kısımlar yetimler yoksullar hazır bulunsa kendilerine onlardan bir şey vererek rızıklandırın gönüllerine hoş gelecek güzel sözler de söyleyin. Nisa suresi 8. ayet. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir takım insanlar bana en Nisa suresi 8. ayeti meshedildiği iddia ediyorlardı. hayır vallahi bu ayet meshedilmedi. Fakat bu ayetin hükmü insanların gevşeklik gösterip amel etmedikleri hükümlerdendir. Terki de tasarruf edici veya tehlike işinin üzerine alanlar iki türlü validir. Biri mesela asabe gibi mala varis olur. İşte bu taksimde hazır bulunan ihtiyaç sahiplerini de rızıklandırır. Bir diğer valide mesela yetim velisi gibi. Miras almaz. Bu da güzel sözler söyleyen kimseler kimsedir. Bu, o ihtiyaç sahiplerine ben sana vermek için bu maldan hiçbir şeye malik değilim. Çünkü bu mal ancak şu yetimindir. Şayet bundan benim bir şeyim olsaydı muhakkak sana verirdim. Der. 19. Bak Birdenbire ölü veren kimse için sahiplerinin o ölü adına sadaka yapmalarına müstahap olacağı ve üzerinde adak borçları bulunan Önünün bu adaklarının yerine getirilmesinden de müstahhaplığı Bir de İsmail tahtis edip şöyle dedi. Bana Malik Hişam'dan, o da babası Urve İbni Bey'den, o da Ayşe radiyallahu anh'dan tahtis etti ki bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anamın canını Allah ansızın giderdi. Ben öyle sanıyorum ki eğer anam konuşabilseydi sadaka yapacaktı. Şimdi ben anam adına sadaka yapayım mı diye sordu peygamber. Evet. anın adına sadaka yapıyordu. Bize Abdullah İbni Yusuf tahdis edip şöyle dedi. Bize Malik İbni Şahat'tan o da Ubeydullah İbni Abdullah'tan o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan haber verdi ki Sa'd İbni Ubeze radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden fetva isteyip annem öldü. Üzerinde ödeyemediği adak borcu vardı. Resulullah sen o adayı adına yerine getir buyurdu. 20. Bab Vakıf ve sadaka yapmak işlerinde şahit göstermek babı. Bize İbrahim İbni Musa tahdis edip şöyle dedi. Bize Hişam İbni Yusuf haber verdi ki onlara da İbni Cüreyç haber verip şöyle haber vermiştir. Bana Yala İbni Müslim haber verdi ki kendisi i̇bn Abbas'ın himayesinde bulunduğu iklimeden şöyle derken işitmiştir. Bize i̇bn Abbas haber verdi ki, Saide oğullarından, oğullarının kardeşi Saad i̇bn Ubade, uzak bir yerdeyken annesi vefat etti. Akabinde Saad i̇bn Ubade peygambere geldi ve Ya Resulullah! Ben kendisinden uzaktayken annem ve etti. Onun adına herhangi bir şey sadaka etsem, bu şey ona fayda verir mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet fayda verir buyurdu. Saatte ben seni şahit yapıyorum ki benim el mihraf adında bir duvarlı boştanın annem adına sadakadır. Yani annemin iyiliğine ve hayırına sahip dedi. 21. Bab Yüce Allah'ın şu kavli babı Yetimlere rüşte ulaştıklarında mallarını verin. Temizli morzlara değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü muhakkak bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız sizin için helal olan diğer kadınlardan nikah edin. Nisa suresi 2 ve 3. ayetler. <gülüyor> Bize Ebu Yaman tahtis şöyle dedi. Bize şu el-Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Uğret ibn Zübeyr, Ayşe radiyallahu el yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız sizin için halal olan diğer kadınlardan nikah edin. Risa suresi ikinci ve üçüncü ayetlerinin tefsirini sorduğunu taksit ediyordu. Uğret ve Ayşe'den haber verici olarak Ebu de Ayşe şöyle dedi. O şu yetim kızdır ki velisinin himayesinde bulunur. O onun güzelliğine ve malına rağbet eder ve o kızla o kıza yakın olan kadınlara verilmesi kanun olan mehirden daha az bir mehir vermek suretiyle evlenmek ister. İşte bu ayette o çeşit velilerin veliliği altındaki yetim kızlara haklarında onların mehirlerini kemale ulaştırmak hususunda adalet yapmak için nikah etmeleri Nehyoluluk bunlardan başka kendilerine helal olan kadınlardan nikah etmeleri emrolunmuştur. Ayşe tesirine devamla dedi ki sonra insanlar bu En-Nisa suresi 2. ayetinin indirilmesinin ardından Resulullah'tan fetva istediler. Bu üzerine aziz ve celil olan Allah şu ayeti indirdi. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor. Kendileri için yazılmış olan mirası onlara vermediğiniz ve nikahlarını da beğenip istemediğiniz yetim kızlar ve küçük çocuklar hakkında bir de yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız hususunda kitapta size karşı okunup duran ayetler hayırdan daha ne yaparsanız şüphesiz Allah o hakkıyla biricidir. Nisa suresi 127. ayet. Ayşe dedi ki, işte Allah bu ayetin içinde şunu dayab etti. Yetim kız güzellik ve mal sahibi olduğu zaman velileri onun nikahına rağbet ettiler. Fakat onun mehrini kemale ulaştırmak süresi ve akranlarına verile gelen mehir sünnetine katılmadılar. Yetim kıza mal ve güzellik arzığından dolayı nikahı nikahına arzu edilmemiş olunca bu kızı terk ettiler ve Ondan başka kadınları aradılar. Rabi dedi ki nitekim siz kadınları mal ve güzellik arzlığından dolayı nikahlarını arzu etmediğiniz zaman onları terk ediyorsunuz. İşte böyle erkekler için malı ve güzelliğinden dolayı nikahlanmayı arzu ettikleri zaman bu kızları nikah etmeleri hakkı yoktur. Ancak onlar o mal ve güzellik sahibi olup da kendilerine rağbet edilmiş bu kızlara en mükemmel mehir tayini etmek ve haklarını kendilerine vermek suretiyle onlara adalet yapmaları halinde onlarla nikah olmayı hak edenler. 22. Bak Yüce Allah'ın şu kabri bağlı Yetimlerin nikah çağına erdikleri zamana kadar gözet, gözetip demeyin. O vakit kendilerinde bir akıl ve olgunluk gördüğünüz mü? Mallarını onlara teslim edin. Büyüyecekler de ellerinden alacaklar diye bunları israf ve tez elden yemeyin. Verilerden kim zengin ise yetenir malını yete yemeye tenezzül etmesin, kaçınsın. Kim de fakir ise o halde örfe göre bir şey yesin. Artık onlara mallarını teslim ettiğimiz vakit karşılarında şahit bulundurun. Tam bir hesap sonucu olmak bakımından ise Allah yeter ana ve baba ile yakın hısımların bıraktıklarından erkeklere, ana ve baba ile yakın hısımların bıraktıklarından kadınlara, azından da çoğundan da fark kılınmış birer nasip olarak hisseler vardır. Nisa Suresi 6 ve 7. ayetler. Buhari, hasiben ve kafiye demektir, dedi. 23. bab. <gülüyor> Yetimin malında çalışmasından dolayı, Valisinin alacağı ücret ve çalışma hakkına karşılık yetim malından yiyeceği şey. Bize Harun tahsis edip şöyle dedi. Bize Hişam oğulları himayesinde bulunan Ebu Said tahtis edip şöyle dedi. Bize Sahr İbni Nafi'den o da İbni Ömer'den tahtis etti. Babası Ömer Resulullah zamanında Medine'nin karşısında kendi öz malı olan ve Semir denilen bir kurmalığı sadaka yapmak kararını vermişti. Bu karar üzerine onlar Ya Resulallah ben nazarımda en güzel kıymetli kurmalıya malik bulunuyorum. Halis kazandım olan bu malımı sadaka yapmak isterim dedi. Peygamber de sen bu malın kökünü sadaka yani vakıf yap. Artık o satılmaz, hibe edilmez, miras olunmaz. Fakat onun mahsulü infak olunur, ihtiyaç sahibine sahiplerine yedirilir buyurdu. Ömer de bu malı o surette sadaka yaptı. Yani vakfetti. Ve Ömer'in bu sadakası Allah yolunda kaza eden mücahitlere, esirlikten kurtulmak isteyen kölelere, fakirlere, konuklara, yolculara vakfedenin yakın hısımlarını harcanlandı. Bununla beraber bu vakfın işini yürütmeyi üzerine alan mütevellinin bu maldan mal biriktirici ve aslına tecavüz edici olmayarak yalnız gelinimden örfe göre yemesinde ve dostuna yedirmesinde günah yoktur. Ayşe radiyallahu anh, velilerden kim zengin ise yetimin malını yemeye tenezzül etmesin, kaçınsın, kim de fakir ise o halde örfe göre bir şey yesin. Nisa suresi 6. ayeti yetim velisi hakkında indirdi. Yetim malının valisi, muhtaç bir kimse olduğu zaman malının miktarına göre maruz surette yetimin malına nail olması hakkında indirildi demiştir. 24. Bab Yüce Allah'ın şu kavli, babı gerçek müminler Allah'ın malını haksız ve haram olarak yiyenler gerçek yetimlerin malını haksız ve haram olarak yiyenler Karınlarına ancak ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Nisa suresi 10. ayet. Bize Abdullah ibn Abdullah tahtı şöyle dedi: Bana Süleyman İbni Bilal servini Zeyt el Medeniden, o da Ebru Kays'tan, o da Ebu Ukrayil radıyallahu anh'tan taht etti ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Telek edici olan yedi şeyden çekininiz buyurdu. Sahabeler ya Resulallah bu yedi şey nedir diye sordular. Rasulullah, Allah'a ortak tanımaktır. Sihir yapmaktır. Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmek halkı haklı öldürülen müstesna. Riba yani faiz kazancı yemektir. Yertin malı yemektir. Düşmana hucum sırasında hartten kaçmaktır. Zinadan kar ayı korunmuş olup hatırından bile geçmeyenin kadınlara zina iftirası atmaktır buyurdu. 25. Bab Yüce Allah'ın şu kavli babı bir de sana yetimleri sordular de ki onların yararlı ve iyi hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendilerinde, kendileriyle bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşinizdir. Allah, selaha çalışanlarla fesat yapanları bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi muhakkak zahmete sokardı. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, tüm, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara Suresi 220. Ayet Buhari şöyle dedi. Sizi muhakkak zahmete sokar ve sizin üzerinize darlık yapardı demektir. Âmet, onu ve ana masraflarından olup dördüncü, babdan esir almak, alçalmak, alçalmak, itaat etmek manasındadır. Buhari dedi ki, bize Süleyman İbni Harp söyledi. Bize Hamad Eyüp'ten, o da Naf'den etti. O İbni Ömer bir kimseye karşı vasiyet geri çevirmedi demiştir. İbn-i Selin'e yetimler hususunda işlerin en sevimli olanı yetimin nasihatçıları ve velilerinin onun yanına toplanmaları ve yetime hayırlı olan şeye bakıp düşünmeleri idi. Tavuz ise kendilerine yetimlerin işinden herhangi bir şey olduğu zaman Allah salahı çalışanlarla fesat yapanı bilir. Bakara suresi 220. ayetini okurdu. Ata i̇bn da yetimler hakkında küçük büyük her veli, bir da her vali onlara harcama yapar. Her insan üzerine kendi haline yakışan miktarda kendi hissesinden harcama yapmak vazifedir. Demiştir. 26. Bab Yetim için iyilik olduğu zaman seferde ve hazarda yetimi hizmette kullanmaz ve Vasi olmasalar da ananın ve ananın kocasının yetime bakmalarını hükmü ve beyanı, hükmülü beyan bağlı. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Kendisinin hiçbir hizmetçisi yoktu. babam, Ebu Talha beni elimden tuttu da Resulullah'a götürdü. Ya Resulullah! Enes akıllı bir olardı Sana hizmet etsin dedi. Enes dedi ki, artık ben bundan sonra seferde, hazırda devamlı surette Resulullah'a hizmet ettim. O bana bunca hizmetin süresince yaptığım bir şey için sen bunun için böyle yaptın demedi. Yapmadığım bir şey için de bunun için böyle yapmadım da demedi. 27. cevap. Bir şahıs sınırları beyan etmeyerek bir arazi vakıf yaptığı zaman Arazi meşhur ve seçkin ise bu vakıf caizdir. Sadaka lafzıyla vakıf yapmak da bunun gibi caizdir. Bize Abdullah İbni Mesleme Malik'ten ona İbni İthak, Abdullah İbni Ebi Talha'dan takip etti ki o Enes İbni Malik'ten şöyle derken işitmiştir. Ebu Talha hurmalık yol, mal yönünde Medine'de ensanın en zenginiydi malının en sevimlisi olan meçhidin karşısında bulunan bir ruha bustanı idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beyruh'aya girer ve onun içinde güzel sultan içerdi. Enes dedi ki sizin sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayınca kadar asla halis iyiliğe ermiş olmazsınız. Ali İmran 92. ayete inince Ebu Tavuk'a ayağa kalktı ve Ya Resulallah şüphesiz ki Allah sizin en sevdiğiniz şeylerden harcayın diye kadar kesin olarak harisliğe ermiş olmazsanız buyuruyor. Ve yine şüphesiz ki mallarımın bana en sevmesi olan da bir ruhadır. İşte bu bir ruha boşlanı Allah için sadakadır. Ben bu sadakanın hayrını Allah katında ahiret azığı olmasını umarım. Şimdi sen bu boşlanımı Allah'ın sana gösterdiği yere koyup sarf et. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel bir kazanç. Bu kazanç derece Ravi Abdullah İbni Mesleem'e şek edip yahut da bu gidici bir maldır. Ben senin söylediğin sözü işittim. Ben senin bu boşlarının yakın hısımlarının arasında bırakmanı uygun görüyorum buyurdu. Bunun üzerine Ebu Talha Resulullah ben de senin bu arzın üzerine yaparım dedi. Akabinde Ebu Talha, Bilha'yı yakın hısımları ve amca oğulları arasında taksim etti. İsmail İbni Ebi Ures, Abdullah İbni Yusuf, Yahya İbni Yahya bunların içinde İmam Malik'ten yaptıkları rivayette Ya harfi ile rayhun bol ve geniş mal diye söylemişlerdir. Bize Muhammed İbni Abdülrahman taktis edip şöyle dedi. Bize Rav İbni Ubay'da haber verip şöyle dedi. Bize Zekeriya İbni İshak tahtis edip, tahtis edip şöyle evet. dedi. Bana Amr İbni Dünar iklim eden. O da İbni Abbas anh, şöyle dedi. Bir adam Resulullah'a anasını vefat ettiğini söyleyip eğer onun adına sadaka yaparsam bu sadaka anama fayda verir mi dedi. Resulullah evet fayda verir buyurdu. O da benim mihraf adında bir bustanım vardı. Ben seni şahit tutuyorum ki ben de bustanımı anam adına sadaka yapmışımdır, dedi. <gülüyor> 23. Bir topluluk, ortaklığa yaygın hisseli bir araziyi vakıf yaptıklarında bu vakıf caizdir. Bize müşeddeh tahsis edip şöyle dedi. Bize Abdülvaris Ebu Tayyah tatlısı etti ki Emret şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin bina olmasını emretti de ey neccele oğulları şu arsanızın bedelini bana söyleyiniz buyurdu. Onlar ise vallahi olmaz. Biz onun bedelini ancak Allah'tan istedik dediler. 29. Bak, vakıf nasıl yazılır babı? İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Umer Hayber'de bir araziye nail oldu. Akabinde peygambere geldi ve ben mal olarak daha iyisini asla elde edemediğim bir araziye sahip oldum. Bana bu mal ile ilgili nasıl emredersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istersen hurmalın kökünü hapset de bu hapsedilmiş dönüş arazi sadaka yap buyurdu. Bunun üzerine onlar arazi aslı satılmaz, hibe olunmaz, miras edilmez surette fakirlere, yakınlara, esirlere kurtulmak isteyen kölelere, Allah yolunda savaşan mücahitlere, konuklara, yolculara tahsis etti. Bununla beraber bu vakfı amacı sebebiyle işletme yürütme üzerine alan kimseye mal biriktirip mülk edinici olmayarak bunun gelirini malın surette yemesi, yahut dostlara yedirilmesi de yedirilmesinde de günah yoktur. 30. bab zengin için, fakir için, dair için vakıf yapmanın cevabı babı bize Ebu Asım tahsis edip şöyle dedi bize İbni Al Nafi'den o da İbni Ömer'den tahsis etti Ömer radiyallahu anh Hayber'de bir mal buldu akabinde peygambere geldi ve o mal ile ilgili kalanını ve sözlerini peygambere haber verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de istersen onu aslını sadaka yap buyurdu. Ömer de bu araziyi fakirlere, yoksullara, yakınlı olan hısımlara, zayıflara sadaka yaptı. 31. Bab Mescid inşası için arazi vahfetmenin cevabı babı. Bize Ebu Tayyar tahtis edip şöyle dedi. Bana emes İbni Malik radiyallahu anh şöyle tahtis etti. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman mescidin kurulmasını emretti ve ey oğulları, şu arsanızın bedelini bana söyleyiniz buyurdu. Onlar da olmaz. Vallahi biz onun bedelini ancak Allah'tan isteriz dediler. 32. bab Hayvanları, atları, tecaret metalarını ve sessiz serveti yani altın, gümüşü vahfetmek babı. Ez Zuhri şöyle bir kimse hakkında şunu söylemiştir bin dinarın Allah yolunda harcamaya tahtıs edip, bunun kendisinin tacilik yapan kölesini ve bu para ile ticaret yapmak üzere teslim eder ve o paranın kazancını fakirlere yakın ısımlara sadaka yapan kimse hakkında, bu şekilde sadaka yapan kişinin, bu bin dinarın kazancından bir şey yemek hakkı var mıdır? O bin dinarın kazancını fakirlere sadaka yapmış, olmasa da ondan bir şey yemek hakkı var mıdır sorusuna zoru o kimse fakirlere ederse etmezse o sana kadar yemek hakkı yoktur demiştir İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir Ömer kendisine ait olan bir at üzerinde bir kimseyi Allah'ın yolunda cihat etmesi için bindirdi o atı Ümer üzerine mücahit kişiyi bindirmesi için Resulullah'a Vermişti. Yahut da bir zatta göre Resulullah atı ona bu maksatla vermişti. Sonra Ömer'e o adamın atı durdurup satmaya kalktığını haber verdi. Ömer Resulullah'a bu atı ondan satın almayı sordu. Bunun üzerine Resulullah, sen bu atı satın alma ve sakın yapmış olduğun sadakana bir daha dönme buyurdu. 33 vakfın işlerine bakıp yürüdecek kimsenin nafakası, yani ücreti babın Bize Abdullah İbni Yusuf tahtis edip şöyle dedi. Bize Malik Ebu Zinat, o da el araştım o da Ebu Hureyre R.A. haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim miratçılarım tek bir ya dahi paylaşmasınlar. Bıraktığım şeyin kadınlarımın nafakasından ve içimin ücretinden geri kalanı sadakadır. Vakıftır buyurmuştur. Bize Kuteybe İbn-i Sa'd tahdis edip şöyle dedi. Bize Hammad Eyüp'den o da Naf'den o da İbn-i Umer'den etti ki Umer İbn-i Hattab anh, kendi vakfı hususunda onun işlerini yürütmeyi üzerine alan kimsenin ondan mal edinici olmayarak yemesini ve dostuna yedirmesini şart kılmıştır. 34. Bak Bir kimse bir arazi veya kuyu vakfettiği ve vakfından kendisinin de istifade etmesinin şart kıldığı mesela vakfettiği kuyunun suyundan diğer Müslümanların kovalarıyla su aldıkları gibi kendisinin de su almasının şart kıldığı zaman bu caiz olur. Enes i̇bn Malik Medine'deki bir evini Medine'ye geldiği zaman oraya inip ikamet etmek şartıyla vakfetti. Zübeyir İbni Alhamdan evlerini sadaka yapmış ve kızlarından boşanmış olanın eve zarar verici olmayarak kendisi de bu ev sebebiyle zararlanmayarak bu evde oturması eğer ileride bir koca ile evlenip de bu evde mushtarimi olursa artık o evde oturma hakkı olmayacağı şartlarını söylemiştir. Abdullah İbn Ömer de Ömer İbn Hattab'ın evinde ona evinde evinden olan payını Abdullah'ın çocuk ve torunlarından oturma evine muhtaç olanların ikametine satılmamak, hibe edilmemek üzere vakfetmiştir. Ve ablam şöyle dedi, bana babam Osman İbni Cebele şubeden, o da Ebu İsak'tan o da Ebu Abdurrahman'dan şöyle haber verdi. Osman İbni Afan radıyallahu anh Mısırlılar tarafından kuşatıldığı sırada elinin üstüne çıktı da aşağıdakilere hitap ederek şöyle dedim. Allah aşkına size sorarım. Ve kimseye sormam. Ancak peygamberin sahabelerine sorarım. Sizler bilmez misiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rume kuyusunu kim kazanırsa onun için cennet vardır buyurmuştu. Ben de hemen o kuyuyu kazmıştım. Rume kuyusunu kim kazarsa onun için cennet vardır buyurmuştu. Ben de hemen o kuyuyu kazmıştım. Yine bilmez misiniz ki Resulullah şu, ül Usre'yi yani zorluk ordusunun Tebuk seferine çıkacak orduyu kim teçhiz ederse onun için cennet vardır buyurmuştu. Ta ben de hemen o orduyu teçhiz etmiştim. Rabbi dedi ki oradaki sabiler Osman'ın bu söylediklerini doğruladılar ve Ömer i̇bn Hattab kendi vakfı hakkında vakıf işlerini yürütmeyi üzerine alan kimse vakıftan yemesinde günah yoktur demiştir. Buhari dedi ki o vakfa vakfedenin kendisi de başkaları da mütevelli olabilir. Onun için vakıf vakfedici ve başkasından olan herkesi kapl kaplayıcı içine alıcıdır. 35. bab, Vakfedici kimseler biz onun bedenini ancak Allah'tan isteriz dedikleri zaman bu caizdir. Bize Ebu Waris, Ebu Tayyah'dan o da Emes radıyallahu Allah'tan tahsis ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey oğulları arsanızın bedenini bana söyleyiniz buyurdu. oğulları biz onun bedenini hiçbir kimseden istemeyiz ancak Allah'tan isteriz dediler. 36. Bab Yüce Allah'ın şu kavli babı. Ey iman edenler herhangi birinize ölüm hali geldiği o vasiyet zamanı aranızda şehadet ya kendi aranızdaki şehadet ya kendinizden adalet sahibi iki adam veya yolculuk ediyordunuz da ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin kayınızdan iki diğeridir. Bunları namazdan sonra alıkoyursunuz. Şüphelendiğiniz takdirde şöyle yemin ederler. Billahi hısım da olsa yeminimizi hiçbir bedele değişmeyiz. Allah'ın emrettiği şahitliği gizlemeyiz. Biz o takdirde şüphesiz günaha girenlerden oluruz. Eğer bu iki şahidin bir günaha hak kazanmış oldukları bir bilgi elde edilirse o vakit evla olan bu ikinin yerine bunların aleyhlerinde bulundukları mukabil tarafın diğer iki kişi dikilir. Şöyle yemin ederler. Billahi bizim şahitliğimiz o iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz hakkı aşmadık. Çünkü bu takdirde muhakkak ki zalimlerden oluruz. İşte bu hüküm şahitliği olduğu gibi dost doğru eda etmelerine veya yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çaredir. Allah'tan korkun ve emirlerini iyi dinleyin. Çünkü Allah Fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz. Maide suresi 106 ve 108. ayettir. <gülüyor> ve bana Ali İbni Abdullah bize Yahya İbni Adem tahsis edip şöyle dedi. Bize İbni Ebi Zayi'den Muhammed İbni Ebi Kasım'dan o da Abdülmenik İbni Saad İbni Cübey'den bu da babası Said İbni Cübeyir'den tatsız etti ki İbn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Usahim'den Müslüman bir kişi Hristiyan Temim Eddari ve Adi İbni Bedda ile birlikte sefere çıkmış. Ve Müslüman bulunmayan bir yerde ölmüştü. Bu iki Hristiyan kişi Sehmi'nin tehlikesiyle mirasçıların yanına getirdiklerinden Miraçılar eşya arasında altın kalkmalı gümüş bir bardağı bulamadılar. İki yoldaşın inkar ve davanın Resulullah'a Resulullah arzu üzerine Resulullah bu iki Hristiyan kişiye yemin ettirdi. Sonra o bardak Mekke'de bulundu ve bardağın yeni sahipleri biz bunu temim ile adiden satın aldık dediler. Bunun üzerine Sehmi'nin verilerinden o iki ve bizim şehadetimiz onların şehadetinden şüphesiz daha haklıdır ve bu barda kesin surette bu iki sahiplerine yani Sehmi'nin miratçılarına aittir diye yemin ettiler. i̇bn Abbas ise bu ey iman edenler Maide suresi 105 ve 78. ayetleri bu kıssadakiler hakkında indi demiştir. 37. bab. Ribatlar hazır bulunmasının vasinin erinin borcunu ödemesinin cevazı babı. Şabi şöyle dedi: Bana Cabir İbn Abdullah el-Ensari radıyallahu an babası Abdullah'ın Uhud günü şehit edildiğini geriye 6 tane kız ile bir miktar borç bıraktığını tah tahdis edip şöyle dedi: Furma mahsulünün kesin ve toplama zamanı geldiğinde ben Resulullah'ın huzuruna vardım. Ve ya Rasulullah iyice bilmişsindir ki babam Abdullah Uhud günü şehit düştü. Arkasında bir borç bıraktı. Ben bu alacaklıların seni görmelerini arzu ediyorum dedim. Resulullah sen git hurmaları topla. Her cin hurmayı ayrı ayrı yerlere yiyip ayrı ayrı harman et. Sonra da gelip bana haber ver buyurdu. Ben bu işleri yaptıktan sonra Resulullah'ı davet ettim, geldi. Alacaklar da geldi. Alacaklar bu saatte Rasullahı orada gördüklerinde istediklerini artırıp beni sıkıştırdılar. Resulullah onların yaptıkları ısrarı görünce hurma harmanlarının en büyüğünün etrafında 3 defa dolaştı. Sonra onun yanına oturdu. Sonra da şu alacakları çağır buyurdu. Akabimde alacaklarına mukabil onlara ölçüp ölçüp hurma vermeye devam etti. Nihayet Allah babamın borçlarını tamamen ödedim. Vallahi ben Allah babamın borçlarını tamamen ödesin de kız kardeşlerime bir tek hurma ile dönüp gitmeye razıydım. Allah'a yemin ederim ki hurma yığınlarının hepsi kurtuldu. Ben Resulullah'ın yanına oturduğu o yığına Bakıp duruyordum. Resulullah alacaklılara bu hurmadan verdiği halde sanki ondan bir tek kurma eksilmemiş gibiydi. Ebi Abdullah Buhari dedi ki, uğru bir benim üzerime iyice düştüler. Yani bana karşı isteklerini arttırdılar demektir. Kur'an'dan şahidi şudur. Biz de aralarında kıyamet gününe kadar düşmanlığı, kim ve buğdu? Yapıştırdık Nâide Sûresi 14. ayet.